Mersin Gümrük Meydanı Yürüyüş Rotası Olimpiyat Kahvesi 1936 yılındaki Mersin Olimpiyatlarında serbest güreş dalında Türkiye'ye ilk olimpiyat madalyasını kazandıran Ahmet Kireççi'nin bu başarısı üzerine zamanın devlet başkanı İsmet İnönü tarafından kendisine tahsis edilen kıraathanedir. Mekanın bir bölümünde sporcumuzun fotoğrafları ve kazandığı madalyalar sergileniyordu. Kahve aynı zamanda kentin ilk bilardo masasını da barındırıyordu.